Her kul bid'at bir dalalet, her dalalet de insan. Evet arkadaşlar. Akidetul Vasitiye adlı tevhidle ilgili yüce Rabbimizin özellikle isim ve sıfatlarıyla alakalı isim ve sıfatlarını konu edinen Şeyhül İkram İbn Teymiye'nin yazmış olduğu Akidetul Vasitiye kitabını kaldığımız yerden okumaya yine hep beraber sizlerle devam ediyoruz. Geçen hafta yüce Rabbimizin Bir zati, diğeri de fiili olmak üzere yukarılarda olduğunu, arşının üzerinde olduğunu, arşının üzerine istiva ettiğini ifade eden delilleri aldık. Yüce Rabbimizin bazı sapık fırkaların iptal ettiği üzere, ettiği gibi, zatıyla her yerde olduğunun aksine Yüce Rabbimizin zatıyla geri ve göğü yarattıktan sonra, altı günde yaratıp, yarattıktan sonra arşının üzerine istiva ettiğini öğrendik. İstiva kelimesini açıkladık. Dedik ki istiva arkadaşlar nedir? İstiva. İstiva tek başına kullanıldığı zaman Olgunlaşma. ne yap? Olgunlaşma. Bir şeyin ne olması? Olması, kemale ermesi, tamamlanması dedik. Hatta bununla ilgili Olgunlaşma. ne yaptık? Musa aleyhisselamla ilgili. Allahuteala ne diyor? Ve lemme belaga eşuddehu fetteva. O ne yaptı? Ergenlik çağına ulaştığında ne yaptı? Kemale erdi. Yetişti. yetişince manasından. Yani isteva kelimesi sadece isteva, kendisinden sonra bir harf-i gelmeden kullanıldığında hangi manaya geliyor dedik? olgunlaşma kemal-i Bununla bizim bir alakamız yok. Ondan sonra dedik isteva bir de mukayet. Bir edata bağlı olarak kullanılıyor dedik. Nelerle kullanılıyor? Üç çeşit. Bu, bu istevanın üç çeşit kullanılma aleyküm selam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 ala ile kullandığımız, kullandığımızda bir şeyin üstüne çıktı manasına geldiğini gördük. <gülüyor> Mesela dedik ki desek ki Arapçada Osman abi çatının üstüne çıktı. tarif olduğu için bu örneği sana kullanıyorum. Ne, ne diyeceğiz? İsteva Osman ala sat. Sat hil beyt. Evin satısı. <gülüyor> Nasıl kullandık arkadaşlar bu ifadeyi? İsteva ala ile kullandık.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 Bize birkaç mahlukattan örnek vermişti. Bunlardan kim bize örnekler verebilir? Evet. Aleyhisselam'ın gemisi. Gemisi. Ne yaptı? Cudi dağına. Cudi dağına ne yaptı? Yerleşti oturdu. yerleşti. oturdu. Bunu nasıl kullanıyor Allah-u Teala S.A.R.'de? Ne diyor? Festeva alal Cudi. Cudi'nin üstüne ne yaptı? Evet. Yükselip orada yerleşti. Orada kaldı. Başka neyle ilgili kullanıyor İlker. Mahlukatla alakalı. Evet Ömer. Bineklerle, vardı, Bineklerle alakalı. Evet. E, ne? E, Ayet ay ne? <gülüyor> genel, evet. evet. E, Allah ne yaptı? Davarlar nasip etti, hayvanlar verdi. Evet. Ne evet. yapacaksanız diye لِتَسْتَوُوا evet. ala ظُهُورِهِ Onların sırtlarına ne alasınız diye evet. çıkıp yerleşip binesiniz diye. Yani اِسْتَوَا عَلٰى ile kullanıldığı zaman Arapçada geldiği manalar nedir arkadaşlar? Yükselmek, üzerine çıkmak ve yerleşmek. Ele geçirmek yok. Ele geçirmek yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki arkadaşlar 7 ayette ne diyor? Arşının istiva ettiğini bize bildiriyor. Buna ezberleyen var bu ayetleri? Evet Ömer. İktan ezberleyin. Oku bakalım ezberleyin ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim Rabbakallahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam fi sittati ayyamin thumma tawwa ala al arshi yukhsi al layla al nahara yaslubu haditha wash shanta wal qamara wan nujuma mutahakkirat bi amrihi falaalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin Afe evet Bu ayetlerde Teala yeri ve göğü 6 günde yarattı sonra arşın üzerine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 Osman يا أبي Ahmet bu بقى الرحمان على الأرشيف توا بقدر الرحمان على الأرشيف توا رحمة أرضه من هنا يا ترى يا شباب استواه تي تدري ك القرآن الكريم في 7 أرده اللهن يعز ربي مزين أرضه من اعلى هرسيجرا الى اعلى Ala üzerine çıktı اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى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 Göstermiş, sema vermiş. İlk cevap bu. İkinci cevap ne arkadaşlar? Evet, gök de diye tercüme edeceğimiz, et, ettiğimiz Türkçe'ye tercüme ettiğimiz gök de edatındaki fi edatı Arapça'da aynı zamanda ne, ne manasına gel geliyor? Üzerinde ala manasına geliyor. Deli olarak Firavun'un Firavun Kütüklerin <gülüyor> fi cüzu'in nakli, kütüklerin hurma kütüklerinin içine manasına,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 A'la. Ne demekti? A'la. En üstte, en yüce. Yani a'la kelimesi, biz uluv dediğimiz zaman, uluv. Üstte olma manası. Neyle üstte arkadaşlar Allah-u Teala? Zatıyla üstte. Zatı olarak üstte. Başka? Sıfatlarının kemaliyle. Yani yüce olması. Sıfatları yüce. Bir de neyle yüce üstün? Kahrıyla. Kulları üzerindeki hakimiyetiyle. Egemenliğiyle. işte bir, bir şeye hükmettiği zaman kun, ol dediği zaman ona olmakta hemen vermekte Yani bunu insan kendinden de müşahede edebiliyor. Yani, çok duymuşuzdur. Adam işte yattı, sabah kalktı ki vücudunda bir şey çıktı, hastalık oldu. Nereden geldi? Allah ne yaptı arkadaşlar? Emretti, ol dedi de oldu. Bakıyorsunuz işte hava günlük güneşlik, yarım saat sonra fırtınalar, yağmurlar. Niye? Çünkü Allah Teala, ol deyince hemen her şey olur.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 Tedi gibi dolaştığını aziz bir yaratık gibi dolaştığını ellerini Ya açarak Ya yarab ya diye böyle inlediğini bağırdığını ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Burada dahi ne var arkadaşlar? Kulun göğe doğru bir yönelişi var. Allah'ın doğuştan vermiş olduğu bir duygu, his. Böyle içinden ne var? Fıtraten ellerini açıp şöyle yarab bana yardım et dediği ne var? Ee, bir hissi var. bu fıtri deliller Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki e, şerî nakli delilleri bize neyi ispatlıyor arkadaşlar? Hüseyin Rabbimiz Arşının üzerine istiva etmiştir ne demek istiva etmiştir yani yükseli üzerine çıkmıştır tamam mı sizi karar bulmuştur yani. şimdi şimdi Yüce Rabbimizin iki tane sıfatının olduğunu söyledik. Birisi olum, Yükseklerde olma sıfatı. Yüce Rabbimiz arkadaşlar yükseklerdedir. Yani yeri ve göğü yaratmadan önce de önce, şimdi de neredeydi? Yükseklerde. Yükseklerdeydi. Ancak yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Özel olarak Arş'ına istiva etti. Bu Arş'a istiva etmesi nasıl bir sıfatı alır Rabbimizin? Tevhidî bir sıfatı. Biledir ve Arş'ına ne yaptı? istibat kitabının diğer bölümünde önümüzdeki haftadan sonra arkadaşlar sizler de müşahede edip göreceksiniz, fark edeceksiniz. Şeyhülislam İbn Teymiyye Kur'ani delillerden sonra hadislerde gelen delillere değinecek. Hadislerde yüce Rabbimizin ee, yüce Rabbimizi anlatan, onun vasıflarını, sıfatlarını niteleyen hadisler gelecek. Mesela bunlardan bir tanesi de ne olacak arkadaşlar? Yüce Rabbimiz her gün her gece'nin üçte birinde ne yapacak? Üçte birinde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 Vadi, bizler biliyoruz ki vadine en sadık Rabbimizden sadık olan daha kimse yoktur. Şimdi bugün biz size de ki aramızdan birisine de yarından sizi yemeğe davet ediyorum. Kimse ne yapmaz. Onun vadinden şüphe duymaz, inanır ona. Değil mi? Tamamdır. Yarınki programı ona göre ayarlar. Evliyse hanımına haber verir. Benler yarın yemeğe davetliyim, oraya gideceğim. Ama iş Allah'ın vadine gelince, kalpteki imanlar zayıf olunca Ne var? O vaade yönelik bir yani şüpheyle yaklaşmak var. Mesela Rabbinden istiyorsun diyorsun ama değer elimi vermezdim Neyin yok? Rabbine karşı bir e, kesin güvenilirliğin yok. Bu neden kaynaklanıyor? Senin tevekkülünün imanın ağzından kaynaklanıyor. Biz i̇şte önümüzdeki yaptığımız inşallah kitabın ikinci bölümü olan e, Rabbimizin hadislerde geçen hadislerle. sıfatlarının ispatına ne yapacağız? Geçeceğiz, değineceğiz. Bu konular oralarda da Allah'ın arsına istifa etmesi konusu oradan ne yapacak arkadaşlar? Gelecek. İbnül Kayyem el-Cevzi'nin de dediği gibi allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu ifade eden deliller bine yaklaşmakta. Bin. Bunlardan bazılarını söyledik. Ne dedik mesela? Güzel kelime, yani zikir ona yükselir. yükselir. Ona yükselir. Demek ki allah Teala bir yerde bu manada arşın üzerinde ki Kelime ona ne yapıyor? <gülüyor> Yükseliyor. <gülüyor> Aynı şekilde <gülüyor> Allah salih ameli kendisine ne yapar? <gülüyor> Yükseltir. İşte <gülüyor> İsa ile alakalı Allah bilekiz onu ne yaptı İsa'yı? Katına aldı. Katına kendine <gülüyor> yükseltti. <gülüyor> aldı dersem belki Türkçe'de <gülüyor> almak der, Aha, da yükselmez. Arapça'da yerfa'uh. Ref etmek yani. Yükseltmek. Kendi katına ne yaptı diyor Allah-u Teala? Yükseltti. Miras, miras olayı. Efendim? Kitabı indirdi. indirdi. Kur'an'ı indirdi. Gibi ayetler. İşte buna benzer hadisler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cariyeye gelip kadın köleye gelip sorması Allah nerede demesi. Onun da fit <gülüyor> sema. Yerhamdülillah. Gökyüzünün üstüne demesi. bir şekilde. Güzel Rabbimizin Neyini gösteriyor? Zatıyla arşunun üzerinde olduğunu gösteriyor. Daha sonra dersin sonunda ne yaptık biz? Allah-u Teala'nın bu sıfatının arşunun üzerine istiva etme sıfatının böyle bizim kitaplardan okuyarak istihat ederek kendi kafamınıza göre çıkartmış olduğumuz bir konu olmadığını söyledik. Bilakis bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen sahabenin, tabiinin esba-u tabiinin, o dinnin önderleri olan büyük alimlerin görüşünü olduğunu söyledik. İmam Ebu Hanife'nin de görüşünün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 Haşa Allah'ın kötü yerlerde olmasını da gerektirir. Değil mi? Ama Allah bundan münezzehtir. Allah'ın ilmiyle her yerine Sonra Allah-u Teala'nın beraberlik, maiyyet sıfatını aldık. Allah dedi kullarıyla iki türlü beraber iki iki şekilde beraber olur. Birincisi neylesedir? Özel beraberlik. Özel beraberlik yani allah Teala mesela Ebu Bekir radıyallahu anh ve Peygamber aleyhissalatü Vesselam'la Hira mağarasında nasıl bir beraberlikteydi? Özel. Beraberlik. Özel. Yani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 manası çıkar. Mana çıkar ki Allah bundan kesinlikle kesinlikle evet. münezzehtir. Huzur Rabbimizi o zaman arkadaşlar tanıdığımız zaman bildiğimiz zaman ibadetlerimizin farklılaşacağını göreceksiniz. Bunu her vesete vurguluyoruz. Buradaki Rabbimizi yani tanıyıp öğrenmemiz sadece bu konuda yanlış olan sapanlara bir cevap niteliğinde değil. Onların yanlış olduğunu yüzlerinden vurma niteliğinde değil. Öncelikle gayemiz Rabbimizi kendisinin bize tanıttığı şekille tanıyıp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 gerçekleşmiş olacak. Allah'ın senden istemiş olduğun imanı gerçekleştirecek. Ama öbür türlü sadece Allah bizi yaratmıştır diyerek imanın bu olduğuna inanırsan sen Allah'ın senden istemiş olduğu imanı ne yapmıyorsun? Gerçekleştirmiyorsun. Çünkü herkes Allah'ın yaratıcı olduğuna, Allah'ın var olduğuna yapmakta? İnanmakta. Mekkeli müşriklere ayette demiştik, Mekkeli müşriklere sorsan Yeri göğü kim yarattı? Ne derler? Allah derler. Yani Mekke'nin müşrikler dahi yeri göğü yaratanın kim olduğunu biliyorlar? Allah olduğunu biliyor. İşte bugünkü dersimiz arkadaşlar, Rüca Rabbimizin sıfatlarından, zati sıfatlarından bir diğer sıfatı kelam sıfatı. Yani kelam ne demek? Rabbimizin konuşması. Rabbimiz kendine layık bir şekliyle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 Yüce Rabbimiz'in bizimle konuşmadığı için onun ne duyduk? Öyle mi? Ama bize haber verdiğine göre onun konuşuna iman ediyoruz. Onun konuşma sıfatı zatî sıfatıdır. Yani onun zatı var. Onun bir zatı var. O zatının da bazı neleri var? Sıfatları var. Dedik yani. Yani sen şimdi ona bir sıfat ispat etmezsen, Allah'ın kendi için ispat sıfatları ispat etmezsen senin aklında aslında çok da bir var olan bir şey Benim. belirmez. Yani Dediğimiz gibi Yani sen Allah dediğin zaman aklına bir şey gelmez bu manada. Ama işiten, gören, arzunun üzerinde olan, öfkelenen, razı olan, seven, hoşlanan, rahmet eden bu sıfatları çoğalttıkça, Rabbinin özelliklerini, sıfatlarını tanıdıkça Rabbinin ne yapmış oluyorsun? Daha çok tanımış oluyorsun. Ondan korku daha çok artmış oluyor. Ona karşı arzun, umudun daha çok artmış, büyümiş oluyor. Ama öbür türlü yani boş bir zat. İşte bu zatın sahip olduğu sıfatlardan bir tanesi de dedi ki zati sıfatlar. Nelerdir o zaman zati sıfatlar? Bilmiyorum. İlim, hayat. hayat, kudret gibi Hayranım. zatının her zaman sahip olduğu sıfatları. Yani zatı her zaman o sıfatlara sahip. sahip. Bir de Allah Teala'nın fiili sıfatları vardı, fiili. Yani Allah o fiili sıfatları ne yapıyor? Dilediği zaman Hı -hı. yapıyor. Ne gibi mesela Allah'ın gazap etmesi, gazar. etmesi evet. öfkelenmesi, sevmesi, razı olması. Evet. Şimdi konuşması arkadaşlar, asıl itibariyle konuşma sıfat olarak zatî bir sıfat. Yani o zatın, Rabbimizin zatının sahip olduğu sıfatlardan bir tanesi de ne? Yüce Rabbimiz konuşur. Güzel Rabbimiz konuşur. Ama bu konuşmayı arkadaşlar, bu konuşmayı meleklerle konuştuğu zaman ayrı bir zamanda melekler diyor? Ey melekler İnneceği halife ben yer bir halife alıyorum yaratıyorum. Ondan sonra meleklerle konuştuktan sonra Musa ile şey Adem ile havaya mı diyor? Bu ağaca ben size yaklaşmayın demedim. Onlarla konuşuyor bakın. Meleklerle konuşma vaktiyle Adem ile havayla konuşma aynı mı? Ehlisine de göre değil. Ama maturidi ve evvelerde göre aynı yani Allah ezelden konuşuyor onlar. Yani Allah'ın fiili sıfatlarını onlar nerede arkadaşlar? İntihar ediyor. Ondan sonra allah Teala Musa'ya konuşmuş. Musa selamı yaklaştırdık ve onunla konuştuk diyor. Tamam mı? Musa'ya sesleniyor. Ya Musa! İsa'ya sesleniyor. Ya İsa! <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyor. Bunların her birinin vakti, konuşma zamanı aynı mı? Değil. O zaman bu neyin delili? Kelam sıfatı, Rabbimizin konuşma sıfatı. Evet, ezelden Rabbimiz o sıfata sahip. Ezelden beri zatı o sıfata sahip. Ve aynı zamanda bu kelam sıfatı dilediği zaman konuştuğu bir konuştuğu bir fiili sıfatı. Dilediği zaman ne yapıyor Rabbimiz? Konuşuyor ve konuşmaya da devam ediyor. Ancak arkadaşlar, milat ehli olan sapık fıkralar, cehmiler, mutezileler Allah Teala'nın birçok sıfatlarını inkar ettikleri gibi bu sıfatta da ne yapıyor? İnkar ediyor. Biz anlatmışı size. Cehmi olan insanlar ne inanıyorlar? Hangi sıfata inanıyorlar? Rabbimizin sadece Mevcut, mevcut. Var, var diyorlar, duyuyorlar. Yani duyar mı? Duymaz. İşitir, işitir. Bu manada sıfatlar olarak yani. Bu tezbileler de 3-5 tane sıfatı ispat ediyorlar. Bir yerlerin hepsini alıyorlar. Bunlar ne peki? Bunlar nedir diye sorduğunuz zaman bunlar diyorlar Allah'ın yarattığı nasıl ağacı yaratmış Allah'a, kuşu yaratmış, ateşi yaratmış. Bu sıfatlar da Allah'ın yarattığı şeylerdir diyorlar. Yani duymak, konuşmak bunlar böyle.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 bırakılıyor ta ki Emevi halifelerinden başka bir halife gelene kadar. O geldikten sonra bu fikrin, bu görüşün yanlış olduğunu, bu felsefenin sapık olduğunu kabul ederek bu zulmü, işkenceyi ortadan kaldırıyor. Bizler inanıyoruz ki Rabbimizin kelamı mahluk değildir. Ne demek kelam mahluk değildir? Yani Rabbimizin bir sıfatı, o sıfatıdır. Zatının sıfatıdır o.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 Konuşmuştur. Peki sadece Ehl-i Sünnet'e muhalefet ettikleri ters düştükleri konu bu mu? Hayır. Başka bir konu daha var. Ne arkadaşlar? Ehl-i Sünnet ve Cemaat neye inanıyor? Rabbimiz'in konuşmasının neyi vardır? <gülüyor> sesi vardır. <gülüyor> Rabbimiz konuştuğu zaman duyulan bir sesi var. Sesleniyor. Ya Musa! Ey Musa! diyor. Sadece Mus Musa'nın duyduğu o sesi. Yani sonuçta Musa Aleyhisselam de duyuyor? <gülüyor> Ses, duyuyor. <gülüyor> Ses duyuyor. Aynı şekilde hadisler var. Hadisler var.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 temsir temsiller teşbih az olmaması yani biz sanki Rabbimizi Rabbimiz hakkında bazı sıfatlar ispat ederken akli olarak konuştuğumuzdan hayır bizler isim sıfatlar konusunda Kur'an ve sünnetin çizdiği çerçeveye anda ne yapmayız çıkmayız, çıkmayız. Kur'an'ın ispat ettiğini ispat eder Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat eder onların hakkında bir şey söylemediği konuları ne yapmayız çıkmayız. Çıkmayız.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 Hiçbir zaman benzetme yapmaz? Düşmez. Çünkü sen baştan diyorsun ki onun bir benzeri yoktur. yoktur. Şimdi Allah'ın konuşmasının sesi var dediğimiz var. Eğer bir insanın aklına böyle bir benzetme geliyorsa demek ki o insanın aklına ne var? Yanlış. Teşbih var. Benzetme var. O le ise ke şey onun bir benzeri yoktur. Ayetini ne yapamamış? İterrak edip anlayıp iman etmemiş ki aklına geliyor arkadaşlar. teşbih geliyor. Soğadan demişti ki bir yerden sonra tıpkı tekrar da bundan. Zihinde bulunan kelimelerin manaları yoktur aslında. Zihinde bulunan kelimelerin manaları. mesela örnek el. El kelimesinin bir manası var mı? Zihinde olarak yok. Ne zaman bu el kelimesi bir manaya kazanıyor arkadaşlar? İzafet Zihinden çıkıp sarı çıkıp bir şey izafe edilince. İnsanın eli, kedinin eli, devenin eli, şeyin eli, Allah'ın eli. Hep şey birbirinden Farklı mana kazanıyor. Ama <gülüyor> nasıl olarak, keyfiyet olarak biz bunu ne yapıyoruz kesinlikle? <gülüyor> Sizin bize bildirmediği için bilmiyoruz. <gülüyor> Allah'ın bu sıfatlarındaki ve isimlerindeki bu bazı ortak noktalar var. Ortak nokta ne arkadaşlar? El konusunda ortak nokta ne? <gülüyor> ortak payda, isim, el. Onunkine de el denmiş, insanınkine de el denmiş. Ama izafe dedikten sonra, insanın eli dedikten sonra artık ayrı bir ne olmuş?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 Ve konuşması nedir arkadaşlar? Neyden oluşur? Harften oluşur. Harflerden. Çünkü allah da ya Musa diyor. Bu nedir? Harf. Değil mi? O yüzden Rabbimiz sesle konuşur. Harfle konuşur. Ehl-i Sünnet'in ettiği inanış budur. Bunda hiçbir benzetme, diğer sıfatlarda benzetme olmadığı bir benzetme yoktur. O yüzden bizler Rabbimizin gerçek manada konuştuğuna ne yaparız? İman ederiz. Konuştuğuna ve dilediği zaman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 Daha doğru kim olabilir? Allah'tan söz bakımından, doğru sözlü olma bakımından, Allah'tan daha kim doğru sözlü olabilir? allah Teala burada kendine ne ispat ediyor arkadaşlar? Söz, konuşma. Yani Allah-u Teala ne yapar? Konuşur. Ve men astakum minallahi bu da aynı manada kavil. Söyleme bakımından Allah'tan başka doğru sözü kim ne alabilir? bilir. Yine delilde Şeyh Hulusi'nin getirdiği, Ve iz kâleallâhu yâ İse bine Meryem Mahide Suresi 116'da diyor ki İsa bin Meryem'e Ey Meryem'in oğlu İsa sen mi söyledin diyor bu insanlara annemi ve beni Allah'ın dışında ilah edinin diye. Allah'ın dışında İsa aleyhisselama soruyor. Bu şeyi. İtağı. O da ne diyor İsa aleyhisselam? Haşa diyor. Ben bunu ne yapmam? Söyleyemem. Sen benim nefsimdekini biliyorsun. Ben sendekini alamıyorum? Senin nefsindekini bilemiyorum. Bak İsa Aleyhisselam Allah'a ne ispat etti mesela burada? Bir nefis. Sen benim nefsimdekini biliyorsun, ben senin nefsimdekiyim. Ama İsa Aleyhisselam'ın nefsiyle Allah'ın nefsi aynı şeyler mi? Değil. Onun için Farklı. Ama Allah'ın nefsi var mı bu manada? Elbette var. Buradır şahit bölümü. Allah var ne diyor? İz ya İsa. Allah ey İsa dediğinde. Veya ey İsa diyeceği gün. Çünkü toplayacak. Sen mi dedin bu Hristiyanlara? Beni ve annemi ilah edinin. Orada bir daha Hristiyanlar da buca hüccet ikamet edecek. Hristiyanlar görecek ki, Ah İsa Aleyhisselam da böyle bir şey demiyor. E biz nereden düştük bu yola? Nasıl geldik bu şeye? Çünkü atalarımızın yolunu uyduk, babalarımızın yolunu uyduk, bedellerimizin yolunu uyduk. Araştırmadık bu manada. Sonra diyor ki, Allah Teala ve temm ed kelime tu ve adla rabbinin Sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlandı, eksiksizdir. Rabbinin sözleri adalet bakımından ve doğruluk bakımından tamamlandı. Rabbinin sözleri arkadaşlar adildir. Neredeki sözleri adildir? Adil, adalet neye, neyle adalet neye ular? Hükümlere. Allah'ın emrettiği hükümlerde. Allah adil, zulüm yok. Allah emrettiyse.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 Yolunu böyle ki kul onu ne olarak görse bile, zulüm olarak görsene bile, hiç bilmeyebilir bu manada. Ama Allah senin neyin istiyorsa, hayır istiyor. Peki arkadaşlar, Rabbimizin sözü doğrudur. Hangi konularda doğrudur? Yani şöyle bak, bu doğruluk neyin vasfı, neyin özelliği? Vermiş olduğu haberlerde, vermiş olduğu vaatlerde nedir Allah Teala? Sadiktir. Hiçbir zaman ona yapmaz? Muhalefet etme.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 Hani bu dersin, akide dersinin başında bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Bir tanesi geliyor. Ünlü bir hocaya. Kur'an okuyan Kariye. Diyor ki şu ayeti şu ayeti Allah Musa'yla konuştu değil de Musa Allah'la konuştu diye değiştir diyor. Yani bu ayet Arapça şöyle. Ve kellemallahu Musa teklime. Kellemallahu Musa teklime. O diyor ki bunu şöyle oku.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 tahrif etme, elleriyle bozma ya. Ya sen hep uğraşmışsın. Diğer ayet diyor ki: "Velem ma jaa musalimi qatina ve kallamehu rabbunuhu." Minhum men kallama Allah. Bakara suresinde 253. ayet diyor ki Allah Teala "Rasullerden bazıları yani vardır ki Allah onlarla ne yaptı? Konuştu. 65 sayısı diyor. Sonra diğer ayet arkadaşlar. "Vana dayna min janib at-tur al-ayman wa hur dağının yanından muşahedelendik. Ya Ve ona yakından özel bir şekilde onunla ne yaptık diyor Allah daha konuştuk. Yani Allah Teala'yla konuştuk diyor. Hala kalkıp diyorlar ki <gülüyor> yani Allah Teala'nın konuşamam bu manada. Yarattığı ayrı bir şeydir. Manasında. Diyor ki izna Musa hani Musa'ya zalim kavme git. diye erkek seslendiğinde seslendiğini gördün mü? Seslendi. Hidayetti. Yani Rabbimiz abi hidayet ediyor, sesleniyor. Ya Musa diyerek. Ve nadehuma rabbukuma Allah hidayet etti kime? O ikisine. Kime o ikisi? Adem ve Havva'ya. Ne onlara? ben sizi yasaklamamış mıydım? Antil kuma sidra o ağaçtan. o ağacı ben size yasak mıydım? diye direk mu Ademle Havva'ya ne yapıyor? Allah-u sesleniyor. Onlarla konuşuyor. Yine Kasas suresinde kıyamet gününde Allah-u seslenecek. Kullara diyecek ki Mürsellere, rasullere ne icabet ettiniz? Ne cevap verdiniz? Ve yevme yunâdihim Onlara nida eder. Feekûl mâze ecebtumul mürselîn Der ki o gün onları çağırıp buyuracak ki allah peygamberlere ne cevap verdiniz? Yani bu soru sorulacak herkese. Peygamberlere ne cevap verdiniz?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 Ama Yüce Rabbimiz dedik ki öyle üstün, öyle kemal, mükemmel, eksiksiz, vasıflara, sıfatlara sahip ki aynı anda herkesi aynı anda hesaba çekmeye, aynı anda herkese bir olmaya, beraber olmaya, tercümans olarak konuşmaya kadir. Bu kadar büyük, bu kadar mükemmel, eksiksiz, kusursuz, vasıf ve sıfatlara sahip. Düşünemiyor i̇şte musunuz? Yani onun için insan bunu gördükçe, insan bunu kabul ettikçe, Rabbini bu şekilde...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 Allah Teala'nın Mustafa'dan ne yapmış bazen? Dualarında ne yapmış? Sığınmış. Herkesin duaklarında ne diyor? اَعْضُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّعَمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ Bunu insan okursa kendini ne yapar? Yılandan, akrepten, zarar vereceğini her şeyden korur. Herkes o oh, Ne Bu duada ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? <gülüyor> Yarattıkları şeyleri şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine yani sıfatına ne yaparım? Sığınırım. Caizdir. Yani Allah'ın sıfatına ne yapmak? Sığınmaz. Peygamberimiz Hasan ile ne yapıyor? Her türlü gözden, haser eden ve yapmış oldukları şey, şeylerin serrinden neye sığınırtıklıyor? Allah'ın eksiksiz, noktasız neylerine? Sıfatlarına. Arkadaşlar bu duayı izlerleyin. أحد أولئك الذين تزوجونها بكلمات لا إثمتي من أولئك أولئك بكلمات لا إثم من كل عين لا إثم من كل شيطان لا إثم. هذا دعاء يقُولونه، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، تابنيت، Ne yaptın sen? Çocuğunu neye sığındırdın? Rabbinin konuşma sıfatına sığındırdın. Yani Rabbinin bir sıfatı da kendisi zaten o manada. Zatına nedir? O sıfatı Rabbimizin konuşma sıfatı zaten neyi gösteriyor? <gülüyor> Zatını gösteriyor. Ya, Yüce, Peygamber aleyhissalatü vesselam da onun bu kelimelerine sığındığı için eksiksiz, noksansız kelimelerine sığındığı için Allah'ın sıfatlarına sığınılmak nedir arkadaşlar? <gülüyor> Zahid Bu şekilde bunu bir söyleyelim. Şimdi diyor ki tevbe sonrası ve in ahadun minel müşriki les tecahrake müşriklerden bir tanesi sana gelip güven eman isterlerse. Savaşmak istemiyor. Korkmuş sana sığınmak istiyor. Diyor ki Allah-u Teala ne yapıyor onu? feecirhu ona eman ver. Yani onu al yanına. Niye? Amaç ne? hatta yetmea kelamallah ta ki o müşrik ne yapsın Allah'ın neyini duysun işitsin? Kelamını işitsin. Yani neyi? Kur'an'ın şekli. Hedef yani o da ne yapsın onun duysun. Burada ne yaptı? Allah Kur'an'ı ı Kerim'i indirdiği ayetleri ne olarak niteledi? Konuşmasın Kendisinin sözü, ya. kelamı. Konuşma. Kelam da nedir arkadaşlar? Sesler usul ve Fater usul. Yani <gülüyor> bir insanın bir insanın sessiz eee e, kelam düşünmesi nedir arkadaşlar? Anlamsızdır böyle bir şey. Düşünemez yani.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 Allah bunu ne yaptı? Allah'ın kelamını dedi. Demek ki Kur'an ne? Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. "De ki sizler asla ateşimizden gelemezsiniz." Hayber Savaşı'nda arkadaşlar Müslümanlar galip gelince Bedeviler, çöl adamları tam iman etmiş olmamak görünce ganimeti biz de gelelim diyorlar. Peşinizden gelelim. Amaçları başka. Hem ganimet hem Allah'ın kelamını değiştirmek, tahrif etmek. Diyor ki ayette Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. Demek ki asla peşimizden gelemezsiniz. Allah daha önceden böyle buyurmuştur. Allah daha önceden böyle buyur, gelmediniz emretti. Sizin amacınız Allah'ın kelamını değiştirmek. Burada Allah'ın yaptı kendine bir kelam müsveddi. Çünkü Rabbinin kitabından sana vah yolunu oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Ve tuluma uhiylek. Rabbinin sana vah yolunu oku. Rabbin sana ne yaptı? Vahyetti. Ve onun sözünü değiştirecek yoktur. Kelamını değiştirecek yoktur. İnsanlar istediği kadar ne yaptınlar? Burası. Özellikle Kur'an-ı Kerim için bu vaat vardır. Hatta anlatırlar. Avrupalı İslam düşmanları, Avrupalı oryantalikler 1900'lü yılların başlarında, 1900 başlarında Kur'an basıyorlar. İslam alemine gönderiyorlar. Gemilerle, konteynerlerle, limanlara. İçinde tahlifat değiştiriyorlar. Çünkü normal arkadaşlar, yani bugün duvara yazdığın, ile yazdığın yazı bile seneler sonra bakıyorsun ki yağmur yağıyor, bir şey oluyor, değişiyor, siviniyor, tahrifata uğruyor. Düşünün, 1400 sene olmuş Kur'an'ın indiği. İnsanlar onu kasada, demir, çelik kasalarda, beton, arma binaların içine koyup nöbet bekleyerek saklamamışlar. Değil mi? Kalplerinde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 O arada işte taşıyanlar, işçiler amele Mısırlı. Ki Mısır'da yani herkes Kuran'ı hep bilir gibi bir şey. Küçük yaştan ediyorlar. Açılıyor Kuran. Önüne geliyor bir ayet. Ne yapmışlar ayeti? Anladım. Tahrif etmişler. Değiştirmişler yani. Ne yapıyorlar? Ümmetin içine sokmaya çalışıyorlar. Sonra bakıyorsunuz şey yapıyorlar ki anlıyorlar ki bu bir oyun. Hemen Kuran-ı Kerimleri var Gönderiyorlar, yakıyorlar Bu manada telef ediyorlar. Yani Allah-u Teala'nın şu vaadi Biz bu zikri indirdik, Kur'an indirdik ve biz onu ne, yap ne yapacağız? Koruyacağız, onu koruyacağız, bizleriz. Vadi haktır, kıyamete kadar. Bakın arkadaşlar, insanlar yani ezberliyorlar bunu, küçük yaştan itibaren. ezberliyor, okuyorlar. Çünkü Allah'ın kelamı mübarektir. Ne demek mübarek? Ne ve hayrı bol, her yönden hayrı bol. Bir harfine arkadaşlar, on sevap var. Bir harfine diyorsun ki, el-islamim dedim, kaç sevap aldın? 30 tane cevap alın direkt. İşte yani bu Rüce yani Rabbimizin kelam sıfatını okuyoruz görüyoruz ya. Bizde ortaya çıkması gereken, bizde tezahür etmesi gereken şey ne arkadaşlar burada? Yani biz burada bunu öğrendik. Rabbimiz konuşur sesli ve harfi olarak. Evet bunu öğrendik ama ne olacak? Bizdeki değişiklik ne olmalı? Rabbimizin bu kelamı olan kulağın Kerim'i ne yapmak? Okumak. Okumak. Ezberlemek, ona önem vermek. Ya Rabbim bu konuşmasına o kadar önem vermiş. Bu kelam sıfatına da peygambere sığınmış. Tor torunlarını ona sığındırmış. Bu kadar hayrı, bereketi bol Allah'ın bu sıfatının. Ama sen hala ne yapmışsın? Yatmışsın, televizyon söylüyorsun. Kur'an orada lafta en güzel haliyle duruyor. Desen ki, sorsan ki kendine en son ne zaman hatim ettim? Belki hayatımda hiç, belki 5-6 sene önce.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 Ve ne olurdu diyor paramparça oldu. Leraitehu <gülüyor> khashi'an mutasaddian. Paramparça olurdu o da. Yani demek ki dağ Allah Teala bizim görmediğimiz tamam mı? Dağ, ne yapmış? Dağda da görmediğimiz bir tufat vermiş. Başına eğmek ve titremesi. Hani daha önceki derslerde söylemiştik. Peygamber Aleyhissalatu vesselam neydi Uhud da ile alakalı? Bu dağdır. Bizi sever, biz de onu evet. severiz. Yani dağın sevgisi var. Allah Teala ayetlerde diyor. ve min şeyin illa her şey Allah'a hamd ham Hamd ederek teslim eder. Nasıl? duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Ama siz yolun teslimini alamadınız. Siz anlayamazsınız. Yani siz onun teslimini fıkhedenmezseniz anlayamazsınız. İşte yani Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in dağ üzerinde dağda indirilmiş olsaydı meydana getireceği etki Bugün bize inen, in, in, insanoğluna inen, kendisine inen insanoğlunda yaratmıyorsa bu etkiyi, onun başına eğmiyorsa, böyle paramparça olacak gibi kalbini etkilemiyorsa, sorun burada nereden serser? Kişinin kendisinde. Çünkü bu Kur'an Allah'ın vaadi, sözü, hak dedik deminden. Allah'a Daha ne biz bu Kur'anı, daha ne olurdu? Başını öne eğip, paramparça olacaktı. Evet, biz okunuyoruz ki Nasıl bizi titretsin? Yani önce okumayı öğreneceğiz. Önce okuyacağız ki biz ne yapacak? Bu manada titredeceğiz. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirip değiştirdiğimizde Allah neyi indireceğini en iyi bilen olduğu halde sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır onların çoğu bilmezler. ki onu ruhul kudüs yani Cebrail iman edenlere tam bir sabah vermek Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinden hak olarak indirmiştir. Ant ki onların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 Buna da ne deniyor arkadaşlar? Ne, ne deniyor? Ne. Neshetmek. Ne demek neshetmek? İptal etmek. Allah bazen İslam'ın ilk emirinde içkiye helal demiş. Sonra kademeli olarak onu ne yapmış? İptal <gülüyor> etmiş. İçki ne olmuş arkadaşlar? <gülüyor> Haram, olmuş. Haram olmuş. Aynı şekilde oruçla alakalı geceleyin hanımlarla ilişkiye girmek yasakken ilk başta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 kat bulunmuştur. Ama dilediği zaman fiili olarak da ne var. Konuşur. Onun konuşması nedir? Kafse seslidir. Dilediği zaman konuşur. Diler bir şekilde konuşur. Kimine nida eder seslenir. Kimine kimine birebir konuşur. Kimine peygamber ağzıyla konuşur. Kimine rüya ile gelir. Peygamber ağzıyla gelmem. Bu kimine derken herkese olarak anlaşılmasın yani.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 ölümüne geçeceğiz. Orası da güzel olacak Allah'ın izniyle ise. Dediğim gibi siz öyle. Bunları tekrarlayın. Bu Rabbimizin isim ve sıfatları bizde ne yapsın? Amel doğursun. Amellere vesile olsun. Sokakta gördüğümüz harama bakmamayı sağlasın bizde. Yani çünkü seni kontrol eden gören ne vardır? Rabbim var. Arşının üzerinde kıyamet gününde tercümansız çevirmensiz bir şekilde baş başa ne kalacak. Sana bunun hepsini ne alacak? Böyle böyle böyle yapsın. diyecek. Bunlara hazır olarak ne yapalım arkadaşlar inşallah. Ee, kendimizi çok güzel verelim. Bu hafta e, bu kadar. Vesallallahu aleyhi ve Evet. Nasıl? Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın nefsinde biliyor, İsa Aleyhisselam Allah'ın nefsinde olanı bilmiyor. Evet. Mesela insan için nefis, kötü de deyemeden... Hayır, nefsi mutmayında var, tatmıyor, aynı zamanda o değil yani. <gülüyor> Allah için... Bilmiyoruz, Allah'ın Allah nefsi var, nefis, zatı, nefsi. Çünkü var olan her şeyin bir neyi vardır? Nefis. Nefsi. vardır, zatı vardır. Yani Nefsi, zatı, kendisi yani. <gülüyor> kendisi, evet. Tamam. Belki yanlış anlaşılıyor. Yok, sadece nefis yani o manada evet. değil. Evet. Hocam iki hafta şey demişti. her şey Kadir'le ilgili bir şüphe var geçen mi? hafta söyle. Tamam öbür hafta söyleyeyim. Ha <gülüyor> hatırlat <onu sen> <gülüyor>